Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, iyi haftalar. Hariçten Sanat programındayız. Açık Radyo'da Berlin'deyim yine... Konum Berlin'e yakın zamanda yerleşmiş bir küratör, yazar, kurum direktörü Defne Ayas. Defne merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş geldin. Ee, sen herhalde benim şimdiye kadar görüştüğüm, radyo programına konuk ettiğim isimler içinde Berlin'e en son gelenlerdensin. Hı. Ama çok uzun yıllardır da Türkiye'den uzaksın. Tabii ki bağlantı hiçbir zaman kopmadı ama genç yaşta uzak doğu, Amerika Birleşik Devletleri özellikle New York ve Avrupa odaklı çalıştığım bütün bu farklı coğrafyalara hakimsin. Burada kurumlarla da iş birliğin oldu. Hatta son 6 yıldır Rotterdam'daki yani Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Witte de Witte'nin direktörüydün. Bu pozisyonun zaten yeni doldu. Yani belli bir dönemi vardı 6 yıllık. Yeni doldu ve şimdi yeni ailenle birlikte Berlin'e yerleştim ve böyle bir sene için geçiş dönemi, yeni heyecanlar dönemi aslında. Aynen, aynen. Berlin özellikle şey için ideal bir yer. Yani hem kendine zaman hem mekan açmak için, biraz da nasata yatmak için ideal bir yer. Çünkü fazla dinamik olmayan bir yer. Hani şehir görüntüsünde olup aslında kasaba olan bir şehir. Dolayısıyla hani birazcık ara vermek için, birazcık düşünmeye vakit ayırmak için ideal bir yer ama hani yeniden hayatın çarkına girmek istediğin zaman veya yaptığın işin çarkına girmek istediğin zaman hani dinamizmi eksik olan bir yer. Dolayısıyla birazcık da onu onu görüp dinlemek gerekiyor. Yani dinamizmi bırakacak mıyız? Yavaşlayacak mıyız? Bu yavaş ritimde mi hayata devam edeceğiz? Yoksa hani İstanbul'u, Şangay'ı, New York'u'nu atıyorum dinamizmini arayıp depresyona mı girecek <gülüyor> Çok iyiyim. Hakikaten sen sanatın, yani tabii pek çok başkenti var artık birkaç başkenti indirgemek bile çok zor ama yani New York gibi, Şangay gibi nüfusuyla, hareketliliğiyle, piyasasıyla, gücüyle, kurumlarıyla çok önemli, farklı ayrı zamanda birbirinden farklı akslarında yaşadın ve çalıştın. Aslında Hollanda da bu açıdan. Hani hepsinin merkezinde duran, zaten Avrupa'nın her yerine de seni çok kolay ulaştıran bir yerdi. Hı hı. Orada Witte de Witte gibi e, hem deneysel hem de trendsetter olarak tanımlayabileceğim aslında kurumlardan birinin de başındaydın. Hı hı. Berlin'de artık dolmuş, taşmış en belki de pik, tepe noktalarından birini yaşadığı söyleniyor şu anda bir taraftan. Hı hı. Yani çok fazla sanatçı dünyanın dört bir tarafından buraya yerleşmiş durumda. Türkiye'den çok isim zaten var. hani O ayrı belki tartışılması gereken bir konu. Hı hı. E, ama böyle Berlin'in neredeyse seksi diyebileceğim son on yıldır hı hı. E, bir zamanda ve artık e, burada yaşayıp çalışmak o kadar ucuz ve kolay da değil. Zorlaştı pek çok sanatçı biraz o yüzden de buraya yerleşiyordu. Hı hı. Sen son on yılda Berlin'i Nasıl gördün yani buraya yeni belki daha çok vakit ayırmaya başlamış olabilirsin Hı -hı. ama sonuçta hepimiz takip ettik. Berlin-Bienneli diye bir şey var örneğin 10.sı düzenleniyor bu sene. E, nereden nereye evrildi bu senin bu Berlin pek çok kişi için aslında başkentken senin için birazcık daha böyle hafif hala taşra kalmasının altında Hı -hı. ne gibi dinamikler yatıyor? Yani dediğim gibi herkes hem mekan arayışında hem zaman arayışında dolayısıyla... Bir de böyle bir, hep bir alternatif duruşu olduğu için Berlin'in, yani en başından beri belki de 20. yüzyılın başından beri hep anarşistlerin, işte solcuların Mekke'si olmuş, doğu tarihi sebebiyle işte tiyatro alanında olsun, kültür alanında olsun bir duruşu olmuş. Ee, Ondan sonra işte müzik tarihi açısından baktığın zaman hep alternatif açık olmuş olan bir yer. Yani şimdi buraya hem İstanbul'da daha kendini diasporik durumda gören sanatçılar, düşünürler, akademisyenler de geliyor. Almanya'da zaten acayip alanaklar açıyor bakanlık şey açısından. Bakanlık lar sayesinde öte yandan da hani New York'ta da kendini evsiz, parkсыз hisseden, New York'un siyasi ortamından rahatsız olup kendimize burada bir e, kapı açalım diyen sanatçılar da buraya düşüyorlar. Yani hem e, buranın Berlin'in içinde kendini kurmuş e, bir ekolojisi var. Bir de işte senin de şu anda araştırma içinde hmm. olduğun yeni bir dalga bir son 3-4 senedir yeni bir enerji, yeni bir akım var. Hani o da aslında hem buranın sanat dünyasını biraz değiştirebilir belki bir, bir bir bir bir nispet hem müzik dünyasını etkileyebilir bir nispet. Hani onun sonuçlarını görmek için belki çok erken ama sen de anladığım kadarıyla hani biraz hı -hı. onun kırıntılarını trace'lerini öngörüyle araştırmaya evet, başlamışsın. Ama dediğim gibi hani benim için burası böyle bir aktif araştırma, heyecanı yaratan bir ortam ne yazık ki daha değil. Yani burasını Almanya'yı ben biraz daha hani ortalamanın endüstriyelleşmiş hali. <gülüyor> Ondan sonra hani kurumlar açısından baktığım zaman dünyanın en iyi kurumları burada değil. Herkes bir içinde, operasyon içinde. İyi bir sergi görmek istiyorsan Almanya'da işte Münih'e gidiyorsun Kassel'e gidiyorsun. Başka şehirlere Frankfurt gidiyorsun. Frankfurt'a gidiyorsun filan. Hani Berlin'de Her şey olabilir, herkese açık, çok birbirini destekleyen böyle bir ekoloji, birbirini destek etmek, herkes birbirinin işini takip ediyor. Yani o açıdan da hem idealist, hem naif, hem cömert ama hani bir kalite arayışındaysan yani her şeyi böyle bir e, kriterlere yer yüksek tutuyorsan hani bir yandan da insanı hani ne diyeyim sana hayal kırıklığına uğratabilecek bir şey. Peki senin e, Rotterdam deneyimine de geçeceğim ama Hı -hı. ondan önce yakın dönemde son yıllarda bir Moskova deneyiminde Hı -hı. var. Bir başka ilginç coğrafya bütün bu konuştuklarımız arasında. Moskova Biennale'inde de birebir küratör olarak çalıştın. Hı -hı. Hem de Moskova ile ilişkinde devam ediyor. Orayla ilgili ne söylemek istersin? Valla yani bu tabii ki bu Amerikan... Post, post demir perde, post e, sosyalist durumlar iki ülkenin de geçmişinde var biraz oradan da bağlamak istiyorum ama. Haklısın arayışını anladım. Ee, hani ben Çin'de yaşadım 7 sene ve hani Çin üzerinden Rusya'yı... E, Farklı görebildim Yani mimariden de görebiliyorsun. Sanat tarihi üzerinden de görebiliyorsun. Siyasi tarih açısından da hani ortak olduğu ayrıştıkları dönemleri de daha iyi okuyabiliyorsun. Ve hani Rusya, Çin arasındaki rekabeti atıyorum Afrika'da ki tarihinde de görebiliyorsun 50'lerden itibaren filan hani Almanya'ya geliyorsun burada Karl Marx Ali'ye bakıyorsun işte hı hı. aynen Moskova'nın iz düşümü Aynı şekilde benzer binaları Çin'de görebiliyorsun filan. Moskova benim için hani Moskova Biennale'ne ben davet edildim ve e, e, onun küratörlüğü için e, fakat tabi yani rejimin desteğiyle olan bir biyenal bu. Onun içinde hani nasıl değişik bir format yaratabiliriz, nasıl herkesin beklediğini düşüne çıkabiliriz gibi bir arayış oldu. 10 um, günlük bir biyenal oldu. 3 <gülüyor> aylık 1500 kişilik yerine e, hani daha çok düşünürleri davet ettiğimiz, düşünürlerin gün içinde işte bir, ne diyeyim sanın live think tank böyle canlı bir um, düşünce platformu, düşünce gibi, platformu gibi, evet. gibi bir ve daha Hmm, improvizasyona hı hı. açık. Sanatçıların e, işlerini kurup sonra şehir bırakmaları yerine sanatçıların 10 gün boyunca işlerini kurdukları, hatta birbirlerinin üstüne işlerini kurdukları biraz parazitik ilişkilere girebilecekleri böyle bir ekoloji yarattık. E, Moskova benim için gerçekten yani ne kadar Amerika'nın bizi aslında beynimizi yıkadığının <gülüyor> görünmesi için engellemiz ideal bir ortam. Hala sanatın kültürün kutsal görüldüğü. Balesinden, tiyatrosundan müzesinden yani yüzlerce müze Hepsi harika durumda değil. Yani bizim devlet müzelerinden farklı bir durumda değiller. Ama Fakat sağlam koleksiyonlar. Sağlam <gülüyor> koleksiyonlar. Acayip bir böyle bir tutku. Hala bir, bam, bir, bir, bir, bir yani kültür gerçekten kutsal görülüyor. Öyle diyeyim sana. Hani Almanya'da belki kültüre destek var ya da Hı -hı. destek artıyor filan. Burada Aynı kutsallığı belki yaşamıyor olabilirim. Rotterdam'da mesela sana söyleyeyim. Rotterdam'daki 6 senedir orada çalışmalarım sırasında da hep benim çalıştığım, başında olduğum sanat kurumu hani daha çok Hollanda'nın ihracat, ihracat, ithalat ekonomisi içinde ülkenin e, optik değerlerini daha yüksek göstermek üzere kurulmuş bir kurum. Devlet e, sübvansiyonuyla zaten aynı katkısıyla var olan bir kurum. Am um, ne yaparsak dünyaya nasıl etkileyebiliriz? Hani şehri de etkilemekten çok dünya trendlerini nasıl etkileyebiliriz ve Hollanda'nın optiğini nasıl yüksek standartlarda tutabiliriz. Amaçlarından biri bu fakat sanatın kutsal görüldüğü bir ülke değil. Dolayısıyla veya kutsal konulara girdiği zaman hani kutsal inekleri diyeyim sana biraz <gülüyor> amaçladığı zaman ülkede tartışmalara sebep olabileceğini farkında olmuyorsun bazen böyle biz Acayip bir döneme girdik son iki sene içinde bilmiyorum konuşmak ister misin? Tabii ki tabii ki yani Witte de Witte şimdi tabii ki odaklanmak isterim ben de senin orada 6 yıllık bir deneyimim var ve çok da önemli yani her yönetmen kendi vizyonunu da oraya getirdi ve her seferinde de bütün dünya senin dediğin gibi belki Hollanda içinden daha fazla bütün dünya Witte de Witte ne olup bittiğini bu sefer sanat çevrelerinden bahsediyorum tabii ki hı hı hı. daha odak odaklanmış bir çevre konuşuyor olduk ve özellikle senin orada son iki yılda yaptıkların yani Moskova'daki Biennial formatını al etti. örneğin demin onun üzerine çok konuşmamış olduk yani Biennial modelinin ...hepimiz sanırım hemfikiriz... ...sıkıştığı bir dönemden böyle orta yaş krizine... Hı. ...demin ona benzer bir ifade de kullandığı için... ...orta yaş krizine girdiği bir dönemden bahsediyoruz. Şu anda devam etmekte olan... ...sen de bu söyleşi yaparken devam etmekte olan... ...bir Berlin Biennial'i var. O bizi böyle çok sonsuz heyecanlandırmıyor bile... ...üzerine konuşmuyoruz hı. dahi neredeyse. Ama hı. genel olarak Biennial formatının... ...bir tıkanıklığı var ve sen bunu... ...Moskova hı. Biennial'inde aslında yapmaya çalıştığınız... ...şeyle, formatla... Hı hı. Bunu alaşağı etmeye, en azından kritik etmeye çalıştınız diye düşünüyorum. Vitte <gülüyor> de vitte de bir sanat kurumu. Aynı şekilde onlar da tıkanmış, sıkışmış durumda ve üstelik de tarihi olarak da pek çok... E Günahıyla sevabıyla dolu bu ülkelerde Hollanda gibi ülkelerde tam da bu belki de krizin ortasına krizin patlayacağı zamana da denk gelmiş oldum. Ve orada iki şey yaptım. İkisinden de ayrı ayrı bahsedebiliriz. Birisi Kunsthalle for müzik yani Kunsthalle sanat evi demek aslında. Bu bir model yani Hı -hı. Almanların da. Çok severek ortaya çıkarttıkları bir kurum modeli ve biz hani onun görsel sanatlar alanında olması alışkınız ama bu tamamen müziğe adamış bir kumsale. Hı hı. E, diğeri de Witte de, de Witte'in doğrudan adıyla ilişkilenen ve son derece politik bir girişim. Hı hı hı. Hangisinden başlamak istersen sana bırakıyorum. Yani Vitte David tabii sanat şeyi olmayan insanlar için, izleyicisi olmayanlar için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Fakat hani sanat dünyasını takip edenler için enteresan bir format dediğin gibi. Çünkü 3 3 ila 6 senede yeni bir direktör seçiyor. Dolayısıyla yılanmaya böyle e, bir vakti kalamıyor kurumun. Devamlı yeni insan getiriyor. Yeni insanın vizyonunu koyuyor. Yeni insan ekibini yeniden başlatıyor. İşte sergiler yeniden kuruluyor filan. Bildiğin sanat kurumunun formülü nedir? İşte her 3-4 ayda bir sergi kurulur. 3 tane sergi, 5 tane sergi kurulur. Onlar kapanır. İşte kitabı yapılır. Cık, eğitim programı yapılır. yapılır. Çok seviyorlar Gider. medyasyon falan yapılır. Evet, Hakla. Işte e, İşkiler, Bak, eğitim evet. programları falan hani ben gittiğim zaman böyle sanatçılarla konuş görsel sanatçıların aslında ne kadar hani uzun süreli ilgiye ihtiyaçları oldu. Böyle hayatındaki hayal ettikleri programları, 3 aylık sergiler için her zaman yaratamayacakları. Yani evet. mesela bir görsel sanatçı opera yapmak istiyor, görsel sanatçı tiyatro yapmak istiyor, görsel sanatçı başka bir ülkeye gidip bir sosyal bir proje yapmak istiyor fakat hani beyaz duvarları olan kurumun verdiği destek dışında da destek bulma Tabii. E, imkanı yok. E, ben biraz hani beklenenin dışına çıkmak için neler yapabiliriz? Yani birazcık işte atıyorum residency formatını sergi formatını nasıl getirebiliriz? Ya da işte 8 yaşından beri sanatçı bir opera yapmak istiyor. Sadece annesine babasına mikrofonu tutarken birdenbire onu nasıl gerçek mekana yerleştirebiliriz. Bu kurumun mekanı olabilir, bu işte çalıştığımız opera evlerinin tiyatro kurumlarının mekanları olabilir filan. Dolayısıyla hani bazı işler 18 ay, bazı işler 2,5 sene bazı işler e, okuma gruplarıyla başlayıp sonra sergiye dönüşüp sonra opera'ya dönüşüp sonra dünyayı e, gezdirmek üzerine filan. Fakat son 2 senedir çok enteresan bir şekilde biraz da Zeitgeist'e tap ettik sanıyorum. Yani o zamanı Zeitgeist'in zamanın ruhuna Dolayısıyla bu özellikle şey yani ırk politikaları Amerika'da yaşanan ırk politikalarının ortasına düşüverdik. 2017 yılında 2017 yılında Venetik Bienalındaki Hollanda pavuonuyla bir işbirliğine girdik. Vanillin von Oldenburg ha. adındaki sanatçının çalışması üzerinden ve o sırada aktivistler Vittedevit'in isminin nasıl bir Barbaros, Barbaros Hayrettin Paşa olduğunu. <gülüyor> ne demek bu? Ben Vittedevit ismi nereden geliyor? Bilmiyorum. Yani Biraz bana David... hep kelime oyunu gibi gelmişti. Aynen. Çok da Aynen. Şey bu Hollandalıların bile fark etmediği yani o kadar sanitize olmuş o kadar hijyen bir duruma gelmiş ki Hollandalılar bile bu kurumun adının bir 16. yüzyıldan bir amiralin olduğunun Öyle farkında mi? değiller. Ve bu amiral sadece bir kahraman değil. İşte atıyorum yüzlerce insanı Endonezya'da haklımış, yüzlerce insanı Brezilya'da haklımış, köle ticaretine vesile olmuş. O sömürgeci. Sömürgeci Ve Hollanda'nın kendi olan, kanlı tarihi aslında. Kanlı tarihinin yani bir yandan da işte kahramanlarından biri. Niye kahraman? Çünkü çok büyük zorluklarla ülkenin işte amaçlarını denizler üzerinden, fırtınalar üzerinden filan. Şimdi ya Hollanda denizci. Denizci, denizci bir sömürge olduğu için hani bir yandan Barbaros Hayrettin Paşa, öte yandan da Barbaros Hayrettin Paşa'nın aslında ne yaptığını biz bilmiyoruz. Yani kimi ne yapmış, kimi ne kadar haklıymış filan. Bu köle ticareti politikaları tabii ortaya çıktı filan ve bir o dönem içinde hani Vittede Witt isminin niye bir kültür sanat mekanının adının bir amiral ismi olduğu hani benim başından beri rahatsız etti. Bizi tabii Türkler olduğumuz için hani askeri rejim Darbe tarihi filan bildiğimiz için ya bu adamın adı niye bir asker ve bizim adımız niye bir asker diye düşünüyordum. Ama hiçbir zaman sömürge tarihi üzerinden veya ırk politikası üzerinden tabi okumaya benim fırsatım olmadı. Kimse de okumamış 2000, senden önce okumamış. açıkçası yani değil mi? Yani binlerce sanatçı, binlerce küratör gelmiş, geçmiş, tarihçi. Fakat kimse bir birdenbire tabi Zeitgeist'e bir uyanış, her şeyi tarih, ışık yüzyılgeist ışığında düşünce birdenbire böyle tabii dekolonizasyon en çok konuştukları postkolonizasyon dekolonizasyon. Hollanda'da da şu anda çok sıcak sıcak hem müzelerde hem sanat kurumlarında tartışılan bir şey olduğu için yeni yeni Aynen. Var, evet, aynen. Bu aynı şekilde Black Lives Matter evet. Amerika'da işte Charlottesville'de olanlar ondan sonra Amerika'daki politika zaten hemencecik Avrupa'da iz düşümü oldu ilk ülke Hollanda, belki de son ülke Almanya. <gülüyor> yani Almanya'nın en fazla Amerika'ya rezistansı var. Fakat Hollanda'da dolayısıyla böyle... Çok um, yoğun bir döneme girdik Vitte de Vitte ve ben tabii oranın yani, Türkiye'li direktörü olarak <gülüyor> bütün bu gündem oldu, gazetelere manşet oldu, Twitter'larda döndü, televizyonlarda seçim, Mart'taki seçim kampanyalarında böyle bir agenda noktası oldu filan. Um, ve sonunda da bu ismin değiştirilmesi gerektiği çünkü 2017 yılında 2018 yılında bir sanat kurumunun niye bir asker niye bir amiral ismini oldu yani bu bu konuyu e, kararını yönetim çok kuruluyla verdi. Bu müzelerin çok... dekolonizasyonu tartışılırken bu çok önemli bir Sadece koleksiyondu, sergi programıyla bunu çözmem mümkün Hı -hı değil. Ama büyük bir tartışma bir de küçük ülke olduğu için 16 Hı -hı. milyonluk bu birdenbire konuşma şey ne me me mekan verdi. Dolayısıyla yani ne diyeyim sana ülkenin tarihinin dal anlamı Geri <gülüyor> <gülüyor> verdik. Bir de değiştirme kararını verdiğimiz anda hangi ismi değiştireceğimizi Karar vermediğimizi de açıkladık ve bunun bir proses olacağı, bunun bir süreç olacağını da açıkladık ve belki de en fazla insanları irite eden, ajite olan bilinmeyen oldu. Yani bu dönemde bilinmeyene girmeyi cesaret etmiş bir kurum olarak ki ben bundan çok gururluyum fakat bir kurumun bilmeme hakkı yok. Yani bir kurum sana basın bültenini verer, bu kararı verdik, düğmeye basar, gazetelerde basar. Her şey temiz, hiç kimseyi de niye değiştirdiler falan diye belki bir gün düşünürler sonra unuturlar. Tabii Avrupa mentalitesine hiç uygun bir çalışma. Değil, değil. Hollanda'nın evet. mentalitesi de değil. Dolayısıyla o bilinmeyene girdiğimiz zaman, hani bilinmeyendeki tartışmaları da görüp onları süzerek bir karar sürecine giriyoruz evet. dediğimiz zaman daha da enteresan bir şekilde, daha da böyle bir... Ben tam tersi düşünürdüm mesela çünkü bunca yıldır hiç sorgulanmadan kabul edili vermiş edile gelmiş bir isim var David bunu kimse sorgulamamış ve herhalde zaten tak diye konmuş. Belki konarken bile çok sorgulamamıştı. <gülüyor> Bilmiyorum. Ve şimdi bunu değiştirirken tekrar yerine böyle bir alelacele bir başlık koymaktansa bunu daha belki katılımcı, daha sürece yayan, daha Aynı. açılan tartışmayı devam ettirip süreçte bir sonuca ulaştıran falan bir yöntemle belirlemek <gülüyor> bilinmezliğe taşımanın ötesinde kıymetli sanki. Yani bir metot olarak da kıymetli görüyor. Metot olarak çok kıymetli ama öte yandan aktivistlerin gözünden Yani gördüğün zaman da bizim radikal aktivizmimizi e, sistemin çarkına yeniden sokuyorsunuz gibi bir kritikte geliyor. <gülüyor> çok enteresan bir kritik. Ve hiçbir kurumunda aslında şu dönemde ne diyeyim sana hesaplaşabileceği de bir konu değil. Yani onların pozisyonu şu, siz feminizmi, siz e, siyasi iradeleri, siz radikal düşünceleri kurumdan, kurumun çarkından geçirip, e, ne diyeyim öğütüp... E, genel şeylere audiyanslara hmm, sunuyorsunuz ve bizim e, radikal durumumuzu sterilize ediyorsunuz. E, kısırlaştırıyorsunuz. E, gibi de çok enteresan bir kritik de var. tabii onu da yüklenebilecek ha, bir bayı, dönem. Haklılık olur. bayı tabii var. Tabii evet. Çok önemli bir ha. soru ama onu yüklenebilecek bir durumda değil. Sonuçta kurum dediğin bir güçler dinamiğinin ortasında olan, sen de direktör hmm, olduğun hmm. zaman onun parçası olduğun bir Olgu dolayısıyla onu yani çok şey, adalı bir soru <gülüyor> Öyle diyeyim. Okey, bununla bağlantılı sayılabilecek iki şeye daha geçelim. Tıpkı işte Moskova'da Biyana'nın formatını komple değiştirip başka bir şeye dönüştürmeye çalıştığınız gibi aslında Kunsale for Music Hı -hı. oldu. Yani o bir sergi mekanı görebileceğimiz bir şeyin olmadığı daha ziyade duysal, eşitsel olarak tarif Hı. edebileceğim projeleri alamayacağım. Kumsalye'ye dönüştü. Benim yani şöyle bir lüksüm oldu tabii. Vittedevit 6 ay önceden planladığım bir yerdi. Sen müzede çalıştın biliyorsun hani her şey 2 sene önceden falan planlanır. Bu daha dinamik bir yer. Koleksiyonda olmayan bir yer. Dolayısıyla bu Vittedevit olayından sonra ben hemen Goşka Masuga ve Ahmet Öğüt'ü davet ettim. Hı, ve Ahmet yok, Öğüt de Berlin'de yaş yaşayan, yaşayan sanatçılardan. Onlarla iki sergilik bir proje yaptık ve yok olma, yok oluş dan var etme bir kurumun yok olması bir ismin yok olması bir sanatın sanat işlerinin yok olması kırılması üzerinden um, bir okuma yaptık bu ne demek onun ardından da bu yok oluş hani üzerinden de müzik ve ses Yani benim final projelerim işte bir e, Lübnanlı sanatçı Rana Hamad için de Salt'ta sergisi olacak Eylül ayında. Onunla e, e, Kur'an okumalarının vücudu olan etkisi yani sesin vücudun vücudun sesi nasıl algılamaz? Çünkü bildiğin gibi Kur'an okumak için değil duyulmak için yazılmış bir kitap. E, i̇ncil yerine dolayısıyla başka bir Batı okuması yerine başka bir okumaya sebep veriyor. Ses vücuda ne yapar? onun yaptığı opera sergisinin ardından da senin konuşmak istediğin Kunsthalle form Music. Hiçbir sanat işi yok görülmek üzere, sadece duyulmak üzere ve hissedilmek üzere bir beste. O bestenin içinde de aşağı yukarı 80 ila 100 ıı, müzik işi kimisi sanatçılar, kimisi Haydn, kimisi Sol Levit'in çizimini okuyan Baldessari, kimisi Yoko Ono, kimisi Laura Provost'un rapi. İki saatlik bir beste, sergi yerine bir bestenin kuruma yerleştirilmesi özellikle mesela enteresan olan Dominic Gonzalez-Foresty gibi bir sanatçı ruh çağırıyor. Ölen ölen müzisyenleri çağırıyor her gün ve kurduğumuz yani sergide hiç gördüğün hiçbir şey yok. Sadece bir ensemble var. ve ensemble müzik bestesini, sergiyi her gün kuruyor. O kurulum sırasında da her gün Dominic Gonzalez Forrest'a bir ruh çağırıyor. Bugün <gülüyor> bir Amy Winehouse, bugün Kurt Cobain, işte bugün Klaus Nomi geldi <gülüyor> ve ensemble bunu bilmeden perform etmek durumunda. Yani bunu yeniden dolayısıyla o böyle hani bilinmeyene de biraz açık kimi zaman ansambulun bilmediği müzisyenler de çıkıyor <gülüyor> o zaman geçiştirmek zorunda kalıyoruz ama dediğim gibi hani Amy Winehouse 3 kere Kurt Cobain 2 kere <gülüyor> geldiler hani biraz da öbür tarafla ilişkiye girelim fakat Kunsthalle for Music tamamen dematerialize olmuş immaterial'a sahip çıkan bir proje müzikle sanat arasındaki ilişkiye bakıyor ama müziğin içindeki Yapılarda bakıyor. Müziğin izleyiciyle olan ilişkisi 18. yüzyılda çok sosyalken birdenbire şimdi bu sahne şey <gülüyor> izleyici, <gülüyor> izleyici <gülüyor> arasındaki <gülüyor> hiyerarşi ne zaman bu kadar oturmuş yani. Klasik müzik deneyimi neredeyse faşist bir deneyim. Hiç tabii. sesini çıkaramıyorsun, öksüremiyorsun, tüküremiyorsun. Tabii tabii. <gülüyor> <Ya> 18. yüzyılda <gülüyor> bu sosyal bir, o sosyalliği hmm. geri getirme üzerine de bir proje eee zaten yani seyahat etmeye devam edecek. Vittede vittede doğurduk. Öyle mi? Aa ondan sonra. Söyleyeceği şeyler var. Yani Moskova'ya gidecek, ha. işte New York'a gidecek filan. Hani İstanbul'a gelme ihtimali keşke olsa keşke. Keşke gelse. Gel. Evet, festivalle biraz görüşmeye çalıştım. müzik festivaliyle. Keşke gelebilse. Evet, yeni bir mekan, format olarak onlar da böyle şeyler deniyorlar aslında. Keşke gelse. Çünkü Türkiye'de de acayip müzik ve yani ses şeyi var, çevresi var, merakı var. Hepimiz festivallerde büyüdük çok zaten biliyorsun. Kesinlikle. Peki par bir parça da belki çalarız demiştik Defne ama vaktimiz kalmadı. Biz Ayaz Aslan'ın sonuna gelmiş durumdayız. Ben sana çok teşekkür ederim Defne Ayas'la bugün birlikteydik Berlin'de bir araya gelmiş olduk ama onun dünyanın dört bir tarafındaki projelerini aslında takip etmek <gülüyor> etmeye çalışıyoruz artık. Dünyanın neresinde denk gelirsek İstanbul'a da bağım var. Hem Sabancı Müzesi'nin danışma kurulundasın hem Saha Derneği'nin danışma kurulundasın. Dolayısıyla İstanbul'a da yakın zamanda dün düşer umarım ve bir araya geliriz orada. Çok, şey, teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Ceren. Harikadan sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. for the ambit man challenge barkra Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.